Nesiken'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Berik. Ben Demokan. Bu hafta size 1982 yapımı Poltergeist filmi üzerinden birazcık daha Poltergeist'in gene kökenlerine inerek bir hayaletli ev ve bir çocuk korku filmini anlatacağız. Genelde uzun bir seri ve üzerinde de bayağı konuşulan tartışma yaratmış bir konu. Bunları biraz derinlemesine inceleyeceğiz. <Gülüyor> Poltergeist nedir ona bir bakalım. Poltergeist Almanca bir kelime. Polter ses yapmak anlamında. Geist ise bildiğimiz e, ruh veya hayalet anlamında. Yani poltergeist gürültücü ruh olarak e, tanımlayabiliriz. Evet. E, Geist oradaki biraz misafiri andırıyor. Bizdeki de kelime anlamını yani birebir tutacağını düşünmüyorum ama aklıma hemen şey geliyor. İyi sıhhatli olsunlar vardır ya eski evlerde... Genelde gürültü çıkartan vesaire şeyler işte böyle ruh hayalet olduğu düşünülür. Bir şeyleri vesaire. hareket ettirir filan değil mi? Tabii tabii. Daha eskisinde de obur vesaire var. Ee, i̇şte bu vampirin kökeni olan gibi. İyi saatte olsunlar. Ben sevdim kelimeyi, sevdim bir şey de tanımda. O yüzden andım öyle. Evet bir anlamda iyi saatte olsunlar denilebilir ama bu musallat olarak da betimlenebilir. Çünkü e, şimdi bizim bir takım hayaletli ev, hayaletli bir yapı olarak adlandırdığımız... Yerler aslında kimi yerde de poltergeist olarak kayda geçmiş. Şimdi bunu niye böyle yapmışlar diye soracak olursanız aslında bunları birbirinden ayıran önemli bir özellik var. Hayaletli ev veya işte yapı e, tamamen mekanla alakalıdır. Ama poltergeist denilen şey tamamen bir insana odaklıdır. Evet. Özellikle bu daha çok kadınlar arasında olan yani yazılanlara baktığım kadarıyla e, kadın odaklı bir olay. Şöyle ki çoğu ya yalnız başına yaşayan kadın ya bir genç kız özellikle ergenlik çağında bir genç kız veya küçük bir kız, kız çocuğu. çocuğu. Hı hı. Tabii bunlardan farklı olarak erkek çocuğu veya işte hani ergenliği biraz geçmiş erkek olarak da örnekleri muhakkak var. Hı hı. Ama e, genel olarak yüzde yüksek kadınlarda olması. Burada benim aklıma şey sorusu geliyor. O zaman poltergeist'i erkek bir şey olarak tanımlamak mümkün mü bir cinsiyet olarak? Devamlı kadınlarla konuşuyorsa, kadınlarımı musallat oluyorsa. Çünkü bu bir yargıyı da beş, e, peşinden getiriyor. Poltergeist'in ortaya çıktığı zamanlarda sen daha iyi biliyorsun. Sanki e, toplum bu bahsettiğin bireyleri, işte bir kadın, bir ergenliğe girmek üzere olan kız, bir kız çocuğu gibi bireyleri görece daha böyle zayıf bireyler olarak tanımlıyor. Yani bu nedenle acaba böyle erkek bir ruh gibi mi? Hayır, aslında değil. Yani bunun bayan örnekleri de var. Yani bayan olduğu düşünülen poltergeist örnekleri de var. Ama esas buradaki benim özellikle dikkat çekmek istediğim nokta ergen veya küçük kız veya kadın özellikle şüphecilerin ortak karara vardıkları nokta duygusal olarak yoğun yoğunluğun bulunduğu odaklar. Özellikle ergenlik biliyorsun veya Tek çocuk, tek kız çocuk, ailedeki tek kız çocuk olma durumu özellikle şey yoğun duygusallık içeren şeyler. Bir de daha geriye gidince bizim vampirler bölümünde herhalde konuştuyduk. Bu Magia Postuma diye bir kitaptan bahsettiydik. İlk vampir kaynağı olarak gösterilen kitap. Oradaki ilk verilen örnek mesela kadındı, ölü bir kadın mezardan dönüyordu ve insanlara... Ve hayvanlara taş attığı söyleniyordu. Onun içinde de böyle poltergeist gibi e, tanımlamalar, hem su tanımlamaları da vardı ama poltergeist de çok yakın olduğu söyleniyordu. Evet bu Hortlağ'ın 25 öyküsünden bahsedip duruyoruz. Bu antik Hint masallarında binbir geceyi de öncülük etmiş bir kaynak olarak tanımlanıyor. Orada geçen talihsiz kurbanların bir kısmı da gene kadınlar oluyor. Ama şey de düşünmeden edemiyorum ben bu spritualizmi Houdini bölümünde konuştuğumuz kısmına e, hatırlarsanız. Fox kız kardeşler vardı. Fox bacılar diyeyim artık. İki tane <gülüyor> Fox. Şimdi filmde de bahsedeceğiz. Yaş olarak da Spielberg'ün belki örnek aldığı şey o kız çocuklarıydı. Böyle bir yatkınlık da böyle bir tanım da olabilir. Bir de ben hayalet olsaydım kadınlara kızlara musallat olmak daha tercih ederdim yani. Bir ya, erkeği musallat olmaktansa. Ya bir de şey de önemli burada kaçırmamamız <gülüyor> gerekiyor. Yani bunlar işte özellikle o geçiş dönemleri toplum baskısı dolayısıyla da kadınlarda hep daha zor olduğu için... İşe biraz mantıklı bilimsel açıklama aradığımızda bunların kadınların başına gelmiş olması da şaşırtıcı değil yani. Evet, kadınlar kendi kendilerine bir büyülü zırh gibi de kullanmış olabilirler. Tabii toplum baskısı da var, ondan kaçmaya çalışmak da var veya dikkat çekmek veya farklı olduğunu hissetmek duygusu da var. Sonuçta poltergeist bir, e, yani para psikolojide bir fenomen olarak e, nitelendiriliyor ama kimilerince de mesela e, bu konuda anomalistik, Psikoloji incelemesi yapanlar da bunun bir çeşit histeri veya ilüzyon yaratma veya işte hafıza kaybı, hafıza kayıpları veya temenni sonucu buna kendine inandırma olarak nitelendiriliyor. Bir kısım da tamamen bunların hiçbirini kabul etmeyi tamamen ev içindeki birinin yaptığı şaka veya işte dikkat çekme isteği olarak betimliyor. Çok mantıklı. Modern zamanlarda da yakın zamanda da Türkiye'de yaşanan birkaç tane vakada da evde kendi kendine alev alan eşyalar yatak, yorgan vesaire gibi. Siyirt de olmuştu galiba bu. Evet. Ya da Van civarında olabilir. Bu vakalarda da evin küçük kızının aslında bu yangınları ya da bu anomalileri ortaya çıkarttığı ortaya çıktı. Çünkü aile baskısından ya da o hani baba sultasından çıkartıldıktan sonra bu çocuklar sosyal yardıma alındıktan sonra bir defa bu vakalar ortadan kalklıyor. Daha sonra da Kız kendisi galiba psikologla vesaireyle konuşurken ufaktan bunu da yani itiraf etmese de kanıtlarını veriyor. Türkiye'de de çok sık yaşanan bir şeydir. O bana musallat vesaire denilen vakaları inceleyince şey çıkıyor ortaya. Toplum baskısı, genç evlenmiş kadınların mutsuzluğu. Bir kendi kendilerine belki de yarattıkları, çok da inandıkları bir hadise gibi duruyor. Podreyes olarak nitelendirilerek e, rapor edilmiş... Pek çok olay var ve bunların hiçbiri tam yani belli bir coğrafya odaklı değil. Bütün coğrafyalarda buna ilişkin raporlar olduğu söyleniyor. İşte Avustralya'sından Kanada'sına, Amerika'sından Japonya'sına ve birçok Avrupa ülkesinde. Geriye doğru çalışmalar yapıldığı için tabii ki hani şimdi poltergeist'in ne zaman tam olarak poltergeist olarak nitelendirilir. Parapsikoloji çalışmaları başladı denilmesinden itibaren gelen bir terim yani ilk olayın milattan sonra 856'ya kadar dayandı söyleniyor ama gerçekten baktığınız zaman 1600'lerde başlayıp günümüze kadar ilerlediğini görüyorsunuz ki bu da şöyle bir dikkatli bakarsak bütün bu hayaletti vesaireydi söylencelerinin hani çok yoğun olduğu bir döneme rast geldiğini rahatlıkla görebilirsiniz evet. nasıl oluyor poltergeist yani poltergeist'in işaretleri neler onları şöyle sınıflandırmışlar Özellikle objelerin kaybolması, mesela bir anda ortadan kaybolması. Diyelim ki bir yere bir saat koyuyorsunuz, bir bakıyorsunuz saat orada yok. Daha sonra iki gün sonra başka bir yerde ortaya çıkıveriyor. Şeytan aldı götürdü. Aynen öyle, şeytan aldı götürdü. Objelerin hareket etmesi, yani gözünüzün önünde hareket etmesi, havalanması veya uçması, bir yere çarpması... Özellikle bu önemli bir nokta burada olayın tamamen bir kızgınlık işareti olduğu söyleniyor böyle bir poltergeist olayı. Bu ilginçmiş mesela normalde insanlar hayalet hikayelerinden bahsederken bana göründü derler ya da ben onu hissettim derler ancak poltergeistin galiba ayrılan bir diğer önemli emaresi işareti de bu fiziksel bir temastan bahsediyoruz yani dedin ya evet. eşyalar ya buluyor ya işte sandalyeler havaya fırlıyor falan gibisinden. Kendini göstermesi bu şekilde. Bir de gerçeği de öyle tanımlarlar zaten. Bu evet. fizikçilerde reality kicks diye bir hadisesi vardır onun. Yani gerçek ol, Gerçeklik sana kendini hissettirir demeyeyim de e, belli eder. Yani e, seni geri tekmeler mi diyeyim kötü bir çeviri oldu ama. Yani fiziksel bir temas sağlamak. Aynen öyle. Yani onun gerçek olduğunu bir soyut bir kavram olmadığını ya da bir hayal olmadığını ispat etme yöntemi bu. Poltergeist de, e, bu nedenle de bayağı ciddi alınmış olabilir. Mesela önemli göstergelerinden bir tanesi sesler. Evin her yerinden veya bulunduğunuz ortamın e, her yerinden sesler gelmesi. Kapı çarpmaları, kapı çalmaları, işte e, gıcırtılar, e, tiz sesler, çığlıklar kimi zaman, kimi zaman homurdanmalar. Bunlar özellikle hani gürültücü diyoruz ya sesle alakalı olduğunu düşünecek olursanız Poltergeist'in. Bu çok önemli bir nokta. Bunun haricinde tabii belirtildiği kadarıyla ısırmak. Çimdiklemek veya bir şekilde dövmek ya da işte şaplak patlatmak gibi özellikleri de varmış ama hani bu çok daha az belirtilen bir şey ama genel olarak en çok belirgin şey ses çıkarması, objeleri oynatması veya kaybetmesi. Benim de aklıma şey geldi aslında ya birazcık anneyi de andırıyor bu figür. Bir an terlik atıyor muymuş onu merak etme. Isırıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eşyalar kayboluyor odanın her tarafı alt üst olmuş falan gibi. Kesinlikle yani şeyi de hatırlattı. Senin dediğin doğal anneyi hatırlatıyor. Evet. Doğal anne hatta anne anneyi belki böyle daha çok torun seven anne anneyi. Yenetleri ha, böyle sıkıyor sıkıyor falan, falan. <gülüyor> onu hatırlattı. Bir de şeyi hatırlattı yalnız bütün bu göstergeler sanki... Mutsuz bir aile ortamını da bana hatırlattı yani oradan dışarıdan dışarıdan duyulan sesler işte ertesi gün vücuttaki yaralanmalar filan bunların kocaya anneye ya da kardeşe değil de bir ruha atfedilmesi bir, çok şaşırtıcı değil yani. Cover up story gibi yani evet. değil mi? Mesela Gizli. başka bir örnek daha başka bir özellik daha söyleyeceğim oradan herhalde anlayabilirsiniz denemek istediğimi koku kötü koku veya güzel koku. Hmm. Şimdi buna bakacak olursanız biliyorsunuz şeker hastaları da şeye girmeden önce, şeker Diyeriz. komasına girmeden hı. önce bir koku duyarlar. Hı hı. E, aynı zamanda sarı hastaları için de bu geçerlidir. Şimdi bu iki şeye baktığınız zaman e, bu iki hastalığın da bu tür şeylere yani sarılara özellikle koma esnasında veya atak esnasında böyle bir şeye sebep olabileceğini söyleyenler de var. Bu koku olayından yola çıkarak. Hı. Şimdi tabii dediğimiz gibi hani bu, bu bir fenomen olarak nitelendiriliyor ama psikiyatrlar ve psikologlar tarafından özellikle araştırıldığı veya derinlere inildiği zaman ki günümüze uzananlar için söylüyorum bunu. Hani çok eskiye zaten hani şey yapamazsın. Kesin bir tanı koyamazsın ama özde söylediğim gibi psikolojik nedenlerden dolayı ortaya çıkmış bir takım ilizyonlar. Olarak. Ki zaten mesela Şimdi. birinci filmde, ikinci filmde biz filmlere de muhabbette girerken göreceğiz. Hep doğaüstü ola, ola, bir olay olarak biz bunu izlerken. Üçüncü filmde psikoloğu sokuyorlar devrinde mutlaka etkisiyle bütün bu şeylerle. Evet. Yani olay hala doğaüstü olay sürüyor. Fakat bir anda direten böyle inatçı bir psikolog var ki... Bunlar hepsi ilüzyon, hepsi hipnoz diye böyle yırtınan bir adam koyuyorlar oraya. Biraz da komedi unsuru katarak. Tabii de şöyle de bir şey var. Hani ne kadar bu olaylar kimi zaman musallat olarak nitelendirip, kimi zaman hayaletli ev olarak nitelendirilip ya da poltergeist olsun veya telekinezi, psikokinezi diye adlandıranlar da var. Ama belli bir şey var ki yani kayıtlara geçmiş benzer olayların tamamı bir şeylere zaten bir şey olmuş, ilham olmuş. Mesela örnek vereyim ben. en ünlü poltergeistlerden ilham olanlar. Hı hı. Mesela çok iyi bildiğimiz The Bellwitch var. Bellwitch olayı biliyorsunuz Blair Witch Project'in ilham kaynağıdır. Hemen ardından Borley Rectory var. Onu da zaten hayaletli evlerde bahsetmiştik. Evet, üçüncü bölümde. Robin Meinheim var. Bunu Exorcist'de işlemiştik biliyorsunuz. Hı hı. Exorcist'de ilham olan bir poltergeist olayıdır. The Black Monk of Pontefuck var. Bu da 2012'de İngiliz filmi olan When the Lights Go Out diye bir film vardı. Ona ilham olmuş Hı. bir filmdir. Enfield Poltergeist var. Bu da 2015'te TV serisi olarak çıktı sanırım eğer yanlış hatırlamıyorsam. Fakat Esas önemli olan 2016 The Conjuring 2 tam olarak ne zaman vizyona girer bilmiyorum. The Enfield Poltergeist olarak geliyor. Yani bunlara baktığınız zaman yani film özellikle film endüstrisini epey meşgul etmiş veya işte bu konudaki Edebiyat, edebiyatı evet. meşgul etmiş olaylar olarak gösterebiliriz. Ama işte bizim bugünkü konumuz olan Poltergeist filmi bu bahsettiğimiz hayaletli ev filmlerinden ya da işte bu filmlerinden nerede ayrılıyor? Şimdi 1982'deki filme gelirsek eğer Stephen Spielberg'ün kendi hikayesinden bizim Texas Chainsaw Massacre'dan tanımış olduğumuz yönetmen Toby Hooper'ın çektiği bir film. Bayağı da başarılı bir film. Yani 12 kat falan fazla para kazanmış. Yani birçesi evet. 10 milyon dolarken 120 milyon dolar para yapmış. Ticari başarıdan bahsediyoruz. Tabii tabii. Dediğim gibi ortada bir ticari başarı var. Aynı zamanda da popüler kültüre nasıl söyleyeyim? mal olmuş bir eser. Ve devam filmleri de kaçınılmaz olarak gelmiş. Başarısını şuradan görebilirsiniz. Daha henüz furyası modası devam ederken filmin ikincisinin çekimleri için çalışmalar başlamış. İkinciden hemen sonra da 1986'da, diğeri de 1988'de üçüncü film gelmiş. Üçünde de yapısal olarak küçük farklılıklar var. Ben üçüncü filmin daha büyük ayrıldığını, ayrımlandığını düşünüyorum. Çünkü diğerlerinde müstakil Amerikalıların o meşhur Amerikan dünyasını inşa ettikleri subord'dan bahsederken üçüncüsünde bayağı bugün bildiğimiz şehrin her tarafında mantar gibi biti veren rezidansla geçiyor. Ve yani kapalı site ya da yüksek apartman bir rezidansla yaşama korkusu gibi çok modern şeylere, duygulara temas ediyor. Ama Poltergeist'i diğerlerinden ya bir musallat olma hikayesinden, bir hayaletli ev fikrinden ayıran şey bana sorarsanız Spielberg'ün kendisi. Spielberg'ün kendi çağına yaklaşımı üzerinde uzun uzun konuşulabilecek bir şey diye düşünüyorum. Toplum özellikle 1980'lerde o meşhur Reagan döneminde çocuk ve aile filmlerine yani muhafazakar bir yönetimin dayatmasıyla belki... Çocuk ve aile filmlerine dönerken bu Disney'in işte köpekli filmlerin olduğu falan döneme dönerken gene bir çocuk filmi yapan bir yönetmenden bir yapımcıdan bahsediyoruz Spielberg'de. Fakat çocuğu anlayabilen ve çocuğu da ve aileyi de merkezine koyduğu korku filminde çok doğru bir şekilde anlatabilen, yorumlayabilen bir adam. Benim düşüncem öyle. Bu filmi ben... Video döneminde ilk çıktığı zaman seyretmiştim ve doğal olarak korkmuştum bir çocuk olarak. Zihnimizde unutulmayan bir yeri var. Ama bugün bu sohbeti yapmamız için tekrar göz attığımda bazı detaylar fark ettim. Bunlardan bir tanesi galiba senin de dediğin gibi Spielberg etkisi o kadar büyük ki bu aslında korku figürlerini kullanan bir çocuk filmiymiş. Yani Poltergeist'ten korkmak için Sanırım çocuk olmak gerekiyor. Şeyi saymıyorum yani bu sinemasal anlatım dili itibariyle söylüyorum. Yoksa teknikleri değişti, devir değişti meselesine hiç gelmiyorum. Bugün ben Ghostbusters'ı hayalet avcılarını birinci gün izlediğim aynı zevkle izleyebiliyorum. Aynı tip efektler kullanılıyor. Ama Poltergeist'e geldiğimiz zaman aslında gerçekten çocuğun çok daha önde olduğu, ailenin baskı döneminde bir rahatlama... ...ihtiyacıymışçasına işte... ...perdede... ...ot çeken anne baba görüntülerinin... ...vesairenin çok net olduğu... Evet. ...bir çocuk filmi ama... ...yani bir korku filmi... ...olarak göremiyorum açıkçası. Orada da çok ilginç tabi detaylar var. Yatakta baba üst tarafı çıplak bir şekilde... ...Rega'nın hayatının anlatıldığı... ...ya da Rega'nın artık... ...halka pompalandığı büyük kitaplardan... ...bir tanesini okuyor. Arka tarafta... ...karısı kendisine bir... ...ot sigarası sarıyor... Bunlar aynı yatağın içerisindeler. Orada eğlenceli bir sohbetleri oluyor vesaire. Genç aile işte çağının içerisinde hala yani Reg'ın yatak odana kadar girdi gibi bir şey var. Hani bizde de gündem devamlı oluşturuluyor ya, yani. aynı öyle düşünelim. Ama aynı zamanda bir çocuk filminde bir aile filminde yüzden bahsediyoruz. Bunlar olurken de şey de var küçük kızın esas musallat olan kız değil de onun abisi ondan 2-3 yaş büyük olan abisi. Tamamen bir çocuk korkusunun içerisinde yaşıyor. Odasının hemen camının öbür tarafında bir tane ölü ağaç var. Eski ağaç. Fırtına çıktığında hava şey olduğu zaman oradan içeriye yansıyan şeylerin aslında bir canavarmış gibi görünmesi hadisesi var. Biz uzun bir süre onda gidiyoruz. Yani 20 dakika kadar bu çocuğun korkuları üzerinden evet. gidiyoruz. Daha sonra küçük kızın hani o, bunların dolapları var ya meşhur gardıropları. Gardırobun kapısının açık olup olmaması korkusu gibi. Bunların hepsi çocuk korkuları. Aslında çok orada güzel bir nokta var. Filmin ilk başında küçük kız dolabın açık bırakılıp ışığın yanmasını istiyor. Hı hı. Daha sonra görüyoruz ki bütün şeyin kötülüğün anası o dolaptan çıkıyor. Evet. Ve de ışıklı. Ve de ışıklı çıkıyor yani. <gülüyor> ya işte ters köşe yapıyor. Yani istediğin kadar ışığı aç, kapı açık olsun, içeriği gör bir şey değişmiyor. O gelecek zaten sana falan gibi bir hava yaratıyorlar. Ama dediğim gibi yani... Efektler konuya yaklaşım vesaire derken e, etkilendiği yerler de çok ortada görünüyor zaten. İşte bu Fox kız kardeşlerin e, yaşamış olduğu hadiseyle küçük kızın ilk önce musallat olunması, ondan sonra dediğin gibi poltergeist tam karşılığı gibi işte rahatsız ruhlar rahatsızlarken böyle yani distort falan diye bir tanımlıyorlar. Poltergeist huzursuz, kısı. huzursuz, huzursuz, mutsuz ruhların bir şekilde insanlarla temas etmesi temaslı kızla kuruyorlar. çok önemli bir şey var. Ben e, en çok sevdiğim yer burası. Yani filmi sevmiyorum ama buluşları seviyorum. Mesela hayaletle iletişimi televizyon üzerinden yapıyorlar. Poltergeist filmi ya da Steven Schipelberg'ün hayal gücü kesinlikle çağını reddeden bugün bile yeni korku filmleri geliyor mesela. Bu senenin büyük filmi herkesin çok bahsettiği ben de izledim fakat aynı tadı alamadım. İçinde cep telefonu geçmeyen gençlik filmi 2015 senesinde geçiyor. Ve korkuymuş bu. Karabasan filmmiş gibi şey yapıyorlar. It Follows filmden bahsediyorum. Bunlar çok yanlış şeyler. Steven Spielberg sadece reklam olsun diye değil Citosun paketini bile gösteriyor. Ancak bir televizyonla iletişim kurması bir çocuğun gibi ya da hayaletlerin televizyondaki o white noise beyaz gürültü dediğimiz yayın bittikten sonraki alanda iletişim kurma çabaları gibi şeyleri fenomenleştiriyor. Kullanıyor. Yani tamamen 1982'deki televizyon yayınlarından bahsediyor. Hiç ayrılmıyor ondan. İşte kullanılan bisikletlerden tutta evin yapısına kadar Sosyolojik tarafını, ekonomik tarafını tamamen hikayesinin içinde yediriyor. Bu bence iyi bir şey çünkü korkuyu geçmişteki antik korkularla anlatmak çok kolay, çok güvenli bir iştir. Bundan 200 sene evvel yazılmış bir tane büyük kitabını buldurup getirirsiniz bir kampın ortasına. Onun içerisinden bir canavar çıkar, herkesi bir şekilde ikna olur. Evet o geçmişin antik zamanın bir korkusuydu geldi diye. Ama televizyonun içinden çıkması güçlü bir iddiadır. İşin matrak tarafı bu buluşları seviyorum dediğin nokta çok ilginç. Film böyle buluş diyebileceğimiz şeylerle dolu aslında. Şimdi antik korku da orada. Çünkü biz o ölü yaşlı ağaçtan korkarak başlıyoruz. Evin içinde bir şeyler hareketleniyor. Tamamen teknoloji dışı hala gelişiyor olaylar. Onlardan da etkileniyoruz derken ama bizi hiç beklemediğimiz bir yandan televizyon veriyor. Ağaç küçükken bergin gerçekten devinin de yakınında olan ve çok korktuğu bir ağacın bir modellemesi. Ama belli zaten değil mi? Be evet. Yani çok Kendinde belli aslında zaten. evet o anekdot beni çok şaşırtmadı aslında. Evet. Bir ikincisi de çocukların aslında hani herkes çocukları palyaço olur çok sever diye düşünür ama hiçbir çocuk e, odasında palyaço istemez. Neden? Çünkü korkutucudur ve onu çok güzel kullanmış. Yani bir palyaço oyuncağını getirip sallanan iskendenin üzerine koymuş. Bir de şimşekleri dışarıdan çaktırmış. Oradan aydınlanıp aydınlanıp surat duruyor. Ee, ve onu, çocuğun onu bir şekilde ceketiyle veya işte bir şeyle kapamaya uğraşması bile o çocuk korkusunu e, nasıl verdiğiyle bağlantılı. Onu kapatınca da Ceba'nın yüzü geliyor ya Star ha ha, Onun suratı geliyor böyle bir şey değişmemiş oluyor. Hala tamam mı? Hala suratı var suratıma. O sırada tabii şey giriyor dediğin gibi bak bunu söyleyince hatırladım evet. Yani çok yoğun bir şekilde Star Wars aynı zamanda aslında o yaşta çocukların... ...odasında olmayacak bir alien posteri falan... ...hepsi oradalar. Onlar tabii çok matrak etkiler. Yani evet. kendi iç reklamını yapıyor. O yaştaki çocuklarda... ...yani alien posteri olması mesela... ...bence birazcık şeydi... bayağı reklam kokan hareketlerdi. Evet, evet. Ama beni burada en çok şaşırtan şeylerden biri... ...filmin içinde... ...bu çocuk bakış açısı derken... ...sanki... ...bir şeyi biraz abartmışlar gibi geldi bana. O da bu hayaletle... Olan ilk ailecek olan ilk iletişim evet. kurdukları nokta o da mutfakta bir anda iskemlelerin akıl almaz bir şekilde yer değiştirmesi böyle kuleler oluşturması kendi kendine ardından da kadının bunu sanki bir bilimsel deneymiş gibi bir annenin böyle yerlere çizgiler çizerek filan bunu test etmesi işte oraya iskemle koyup götürmesi derken kendi çocuğunu bu testin içinde Kullanıp çocuğu orada kaydırması oturtması filan şimdi bunlar bana yani ancak bir çocuğun fantazisinde olurmuş gibi geldi yani orası çok abartılı bir yetişkin insanın yani, yani bir gece önce ot çektiğini gördük ama o güne dayanmaz o kadar ot anca kafan iyiyken yaparsın böyle şeyler yani öyle bir olay mutfağında yaşadığın zaman o evde durman mümkün mü? Hani biz hep diyoruz ya Türklerin tepkisi diye. Yani bir Türk kadınının tepkisini görmek isterim şahsen. Ben diyeyim çoluğu çocuğu kapar direkt olarak dışarı fırlar. Yani hiç şeyi yok durumunun böyle bir durumda. O saniye öyledir ama şimdi şeye vurgu yapıyor sanki Spielberg orta. Birincisi oradaki karakterler çocuk. Anne babadan bahsediyorum. Çocuk ruhlular yani. E, giyim kuşamlarından yapmış oldukları şeyler vesaireler... ...yeni bir anne baba modelini de bir şekilde anlatıyor. O tip olarak yani... Bunların meşhur altılı paket birası vardır. Onunla beraber televizyon karşısında uyuyakalır. Mi? Filmin açılışında biz babayı o şekilde görüyoruz. Elinden birası düşmüş yerde cips tabağı falan gibi. Ama baba uyandıktan sonra anneyle baba yapmış oldukları şeyler sanki böyle belli ki bunlar yeni anne baba. Ve e, çocuklarını büyütürken bir yandan da kendileri de büyüyorlar. Kendilerini de ufak ufak keşfediyorlar mı diye. Ya şimdi iyi diyorsun ama şeyi düşündürüyor şimdi orada bir kız daha var. Ve o büyük bir kız yani o ergen şey, bir evet. çocukları da var yani çok da yeni anne baba değiller 3 çocukları var evleri var yani bilmiyorum bakış açısını anladım demek evet. istediğin yani tamam o çocuk ruhu ama yani bu kadar da ama evin içinde bir şeyler kaymaya başladı mı? Bu arada ufak bir not size filmin içinde işte baba doğum tarihlerini yazıyor herkesin ilerleyen tanelerde şimdi öyle bir hesap hatası yani hata da demeyelim de e, en büyük kızın e, yaşına baktığınız zaman anne 32 olarak belirtiliyor. En büyük kızın yaşı da tamam. 16. Ne yani düşünce kız 16 yaşında ilk doğumunu yapmış oluyor. Böyle şeyler de var, yani ufak detaylar Bu da high var. High school sweet dedikleri bir asa evet. var ya belki evet. öyle evet. bir şeye gönderme yapıyordur. Ama şunu demek istiyorum ben orada. Şimdi o ebeveynlerin tepkisi de aslına bakarsanız bir korkudan ya da karşınızda gerçekleşen doğaüstü bir olaydan ilk tepki olarak şoka girmek, paniklemek vesaire değil. Bayağı büyülü bir vakayla karşılaşmak gibi yani nasıl söyleyeyim size şeyi düşünün e, kuzey ışıklarıyla Arora karşılaşan bir insanın büyülenmesi gibi. Çünkü sandalyeler bir anda diziliyor orada, kule oluyor. Çocuğa kask giydiriyor bir 6 saat sonra. Her şeyi denedim falan. İşte yani Aurora'yı ben salonda görmediğim sürece sorun değil ama salonda görürsem o salonda durmam. Yani bütün mesele o. O olmaması gereken bir şey bu kadar net olduğu zaman bunun kocanı bekleyip bak bak ne deneyler yaptım. <gülüyor> Kızı buraya oturtuyorum kız böyle düz alanda kayıyor. Bilmiyorum orası bana fazla <gülüyor> abartılı geldi. Evet. Mesela ondan önce şey var aslında bir şeylerin ters gittiğinin şeyini önden haber veriyor kanarya'nın ölümü var evet. kanarya'nın ölümünün normal bir şey al olarak algılıyor mesela orada bir söyleyi var işte çocuklar okuldayken ölemez miydin gibi bir Tabii tabii hafta e sonu ölüyor ha <gülüyor> <gülüyor> evet, hafta sonu ölüyor e gömme töreni var vesaire e yani orada bize haber veriyor hani bir şey ters gidiyor haberin olsun diyor o yüzden de belki biz biraz yani hani bir türlü algılayamıyoruz. Kanarya ölmüş orada sandalyeler hareket etmiş sen sonra çocuğunu koyup yerde kaydırıyorsun. Yani... Çok, çok sembolik ama orada. Şimdi kanaryaların ölmesi demek aslında şu madenlerde kullanılan bir yöntem bu. Kuş ve kanaryaların beraberinde götürülmesi. İşte e, gaz sızıntısı olduğu zaman yer altında o genelde de kömür madenlerinde olur. E, beraberinde götürüyor insanlar toprak altından gelen o zehirli gazlardan ilk kuşlar ölüyor. Ve e, bu nedenle de eğer kuş öldüyse orada bir sorun var hemen buradan uzaklaşmalıyız demek oluyor. Fakat e, bu sembolü oraya yerleştirdikten sonra buna bir referans yapmadığı için... ...altını doldurmadığı için biz, biz de anlamıyoruz. Onlar hiç anlamıyorlar zaten. Şey mesela benim ilgimi çekti orada e, başta da söyledik ya... E, ...o zamanlar hani 24 saat yayın yoktu. Belli bir saate kadar yayın vardı. Bizde de mesela televizyon kapandığı zaman... ...yayın kapandığı i̇stiklal zaman marş İstiklal okuyor. Marşı okunurdu. O da Amerikan Marşı mesela. ilk açılış zaten filmin ilk Amerikan marşıyla ile başlıyor... Daha sonra da görüyorsunuz zaten sürekli bir kapanış haberi yani satik gelmeden hemen evet. e, hemen Amerikan Marşı'nı duyuyorsunuz. Ama o yakalıyor seni de bir yandan çünkü hikayenin içerisine dahil olman çok daha kolay oluyor. O seni oraya götürmek için bir kaydırak gibi. Çalışıyor çünkü sende de var onun anıları gibi. Yani bu nedenle modern e, öğeleri cesurca kullanmış bir şekilde. Iyi çağdaş, bir o dönemin çağdaş. Çünkü ya şeyleri. dediğim gibi kolay değil bunları. Bir korku hikayesini anlattığınız zaman korku sulandırılmaya başlıyor. Yani absürtleşmeye başlıyor artık istiklal marşıyla işte ya da e, işte ulusal marşla açılıyor kapanıyor televizyon. Ve aynı zamanda oradan hayaletler de geliyor falan. E çocuklar zaten odadayken ikinci gece işte statik başladığı zaman içinden bir ışın çıkıyor duvara vuruyor duvarda kayboluyor. Ondan sonra kız diyor ki geldiler. Ha değerli, evet birçok Evet, saat. gel, geldiler diyor. Ya oradan anlıyoruz ki bir şeyler işte ilk kanar yayla bir yukarı bir şeyler çıkıyor demeye getiriyor. Evet. Ondan sonra sandalyeler oynamaya vesaireye başladığı zaman hay ha geldiler, geliyorlar. Ev Duvara da ışın vurduğu zaman da ehe, geldiler. Tabii canım on silmeye çalışıyor. Burada neyi kararmış? Burada akıntı mı var falan diye. Ama bir yandan da böyle bir e, naif bir aile mi diyeyim? Biraz safça konulara yaklaşan bir e, ailenin başına kızlarının kaçırılması geldiği anda yaşadıkları çöküntü daha güçlü oluyor. Bir yandan orada bir büyük bir kontrast da var. Belki onu oynamış olabilirler. Evet ve kızlarına ne olduğunu aile bilmiyor ama seyirci doğaüstü bir şekilde kaybolduğunu net bir şekilde izliyor. Aile onu Kızın kaybolduğu an o odaya giremiyor. Onu göremiyorlar onlar. Ama kız kayboluyor evin içinde. Fakat sesleri gelmeye devam ediyor. Televizyon vasıtasıyla da iletişim kuruyorlar. Annene bir merhaba de, ama babana bir merhaba de. Evet ya o da ilginç. Televizyon tek yük kanallı, tek yönlü bir iletişim aracıdır. Size yayın yaparlar, siz onu yakalarsınız. Yani meşhur o Vizontel'deki hadise vardı ya, Zeki Ören'de bizi görecek mi diye. Evet görecek ama televizyonla değil. Yani e, webcamle, daha sonraki gelecek olan teknolojik modayla... Görebilecek hale geliyorlardı. Yani siz şöyle bir alet e, olduğunu düşünün. Bir hesap makinesini sizle konuşmaya başladığınızı düşün mesela. Bunun çarpıcılığı televizyonla konuşmak, televizyonla iletişim kurmak gibi olabilir. Kronenberg galiba Videodrome'da da aynı mevzunun üzerinden yürümüştür. E, bence çarpıcı. Şeyi de söylemek istiyorum. Şifil Dörgün yaklaşımı hani sorguladık ya. Şimdi bütün bu saydıklarımız biz e, iyi niyetle bakarak yaratıcı buluşlar olarak düşünebiliriz. Ama aynı zamanda da bunlar güçlü PR hareketleri. Ama bir yandan da o dönem bu tarzı deneyen bir sürü insan var. Aile filmleri çekmeye çalışan, işte e, fakat beceremeyen ya da tin slasherlar çok işte mesela 80'lerin başında, ortasında. Böyle şeylerin olduğu bir dönemde bir çocuğa ya da kendinden yaşça küçük bir bireye bakış açısı çok önemli Spielberg'in bence. Çünkü kendisi de içinde bir çocuğa sahip hani o meşhur laf vardır ya içindeki çocuk Büyümeyen çocuk falan gibi. Şimdi büyümek kavramı edinilmiş bir kavram bence. Tabusal bir şey. Size tuvalet eğitiminizle beraber öğretilen bir şey. Ve bizden önceki nesiller, ben bu lafı demeyi seviyorum. Bizden önceki nesiller e, mesela doğduklarında büyüme aşamasındayken hep büyümek istiyorlardı. Onlar takım elbise giymek istiyorlardı. Anne olmak istiyorlardı. Gelinlik giyeceklerdi. Çocuk büyüteceklerdi. Güzel işlere gireceklerdi vesaire. Spielberg'ün... Bu hani işaretini verdiği, ufak alametlerini gösterdiği bir başka nesil ise pek büyümekle ya da babalarının annelerinin büyümekle alakalı tanımlarıyla pek alakaları yok. Mesela bizler, bizler mesela şeyi sevmiyoruz. Yani öyle takım elbiselerle vesaireler bu tarz sembollerle işimiz yok. Büyümek gibi bir derdimiz yok. Büyümek tanımımız bizim bambaşka. Daha çok bir şeyler bilmek, belki daha çok eğlenmek. Zevk alma. Evet bilgi fetişi başka bir şey. Şekilsel olarak işte giyinip işe gitmek, memur olmak, geleceğini garanti altına alıp çocuk yetiştirmenin tek amacı olması başka bir şey. Evet bu da işte çocuğa yaklaşımı getiriyor. Çocuk henüz daha bu oryantasyondan geçmemiş ve yani toplumun o büyümeyen gerekiyor diye dayattı. Rahleyi tedris altından geçmemiş demek oluyor. Bu eğitimi almamış ya da alamamış biz gibi bireyler bizim nesillerde. Çocuk konusu olduğu zaman çocukla iletişim kurabiliyoruz ve çocuğu anlatabiliyoruz bence. Spielberg de bunu ilk gösterenlerden. Bir çocuğu çocuk gibi anlatıyor. Çok önemli bir şey bence. Tabii orada mesela çok güzel bir gösterge var. Bir ağacın direkt olarak camdan içeri girip o erkek çocuğunu kapıp ondan sonra yemeğe çalışması zaten çok büyük bir çocuk korkusu yani cama baktığınız zaman mesela ben hala korkarım bu da zaten benim büyümemiş olduğum <gülüyor> en önemli göstergelerinden bir tanesi hala karanlık koridorlardan korkarım evet. ne bileyim hala böyle olmadık yerden ses çıkmasından korkarım yani çocuk çocuk kendinden korkuyorsam hala aynı şeylerden korkabilirim rahatlıkla hem çocuk Korkusu çok net bir şekilde hem de PR meselesi de çok önemli. Yani bütün o semboller var. Yani antik korku ağaç orada. Evet. Gölgeler, karanlık, ışık orada. Şimdi bunu da kullanalım bir kenarda dursun. Çocuk korkusu ev içerideki oyuncaktan, palyaçodan korkmak. Dolabın içinden çıkacak olan karanlıktan korkmak hop orada. Bir yandan teknoloji, teknoloji korkusu. Teknolojinin içinden geliyor bu Geçmişten gelen ruhlar, neyse onlar, bu huzursuz ruhlar, poltergeist geliyor. Televizyonun içinden çıkıyor. İkinci filmde yine teknolojiyle e, iletişim, televizyon kullanmıyorlar. Bu sefer şeyden şüpheleniyoruz. Adam elektrikli süpürge satıcısı, elektrikli süpürge kendi kendine hareket ediyor. Biz ondan şüphelenmiyoruz, sen seyirci olarak şüpheleniyorsun. Bir telefon var, o telefon, oyuncak telefondan ruhlar gelmeye başlıyor gibi evet. çok böyle net bir şekilde... Onu da kullanalım bu tutabilir bunu da kullanalım bu tutabilir de yapılmış. Çalışmaları var evet. kamera oynuyordu kendi başına mesela. Olay sadece televizyon da değil televizyon iyi bir gösterge orada. Yani bu günümüzde geçiyor bu senin benim de başıma gelebilir falan gibiseler bir alt mesajı var belki. Ama tam o merdivene bakan kamera vardı ya kendi başına kalkıyor ondan sonra zoom yapılıyor falan. Şimdi o zamanı düşünün kameranın operatörü yok yani bunlar e, sofistike işler. Bu işin bir mesleği var, bir operatör olman gerekiyor. Şimdi sıradan insanların %100 kontrol edemediği bir cihazdan bahsediyoruz. Bu aslında teknik terimle büyülü bir şey demek oluyor. Herkes kullanamıyor bunu demek. Bu büyülü bir şeyle e, hayaletlerin iletişimi var gibi alt tarafından bir başka şey daha koyuyor. Bu teknolojik korkusunu bilemiyorum ama orada artık ne varsa onun korkusu haline de girebilirdi ama onu gören göz lazım. Bir de orada şeyi de vermiş olabilir aslında. Hani yüksek teknoloji kullanıyor bu araştırmacılar. Hani harekete göre işte. İMS e, mi diyorlar ne diyorlar. Hareket i̇şte artık, sensörü he, diyorlar. Hareket <gülüyor> sensörü. Hareket sensörü var onun. Bir hareket sesinde de ahan da geliyor. İşte kamerada oynadı oraya da doğru çevrildi e, şey var. Araştırmacılarla ilgili önemli bir nokta var. Şimdi hiçbir şeyi tutmadı. Direkt olarak. Olayı poltergeist'in özüne çeviriyorlar mesela belli bir noktada. Açıklıyor kadın orada poltergeist nedir? İşte rahatsız edici ruhtur. İşte evde tek bir odak noktası vardır. Bir kişidir bu. İşte bu kişiyle iletişim kurar. Mesela poltergeist'in diğer hayaletli evler gibi senelerce sürmediğini belli bir periyot, kısa periyotlar içinde sürdüğünü belirtir. Yani sana şey veriyor orada. E, Antiklopedik bilgi de veriyor. Al, altyapıyı da kuruyor. Zaten işte şeyi kullanıyorlar. Yani o 70'lerde kameranın kullanılması, videonun kullanılmasının ardından, işte ses cihazlarının gelişmesinin ardından bu daha önce de konuştuğumuz ruhçuluğun Yeniden bir öne çıkışı bir atlayışı var böyle işte grupların oluşumu var onları kullanıyor aslında video kameralarla görüntü yakalamaya çalışan fotoğraflarını çekmeye çalışan seslerini kaydetmeye ısı değişimlerini ölçmeye çalışan yani böyle e, gadgetlarıyla alet edevatlarıyla teknolojiyi kullanarak o ruhları yakalamaya çalışan bir grup insan var bunlar çok moda evet. bunlar hemen zaten filmde çok net bir şekilde kullanılıyor ama çare olamıyorlar. Ve yine bir mediumun gelip bir bu işlere el atması gerekiyor. Mesela orada bir başka paranormal fenomen daha kullanılıyor. Bir lokasyon, tavandan bir delik açılıyor böyle ışıltılı ışıltila şeyin odasından çocuğun dolabının içinden salonun orta salonun ortasında tavandan bir şey var, portal var mesela portal açılıyor. De, İkisi arasında. Evet eski eşyalar falan geliyor. ve Mezarlıktan fırlamış. Evet bunlar yaşından. senin mi diye soruyor. Kimi yeni kimisi eski. Tabii şeyi de kullanıyor gerçekten. Yine o dönem için çok yeni. Yani ruhlar dünyasının aslında başka bir boyut olabileceği söylemini birebir portal açarak evet. kullanıyor. O da öngörüsü filmin başarılı. Ya şimdi bunlar yeni şeyler değil ama dediğin gibi sinema sanatında belki bu kadar incelikli ya da altında bir araştırma olarak kullanılmamıştı. Yoksa spatyon boyutu dediğin gibi oradan buraya maddeleştirmek bir enerji şeyini, tipini vesaire gibi hadiseler vardı. Ama bir yandan da, şimdi ben şey noktasında tutuluyorum. Şimdi bunun bu filmin altyapısı spritüalizm. Her ne kadar Poltergeist vesaire dedilerse de 1800'lerin ortasında bunların e, ansikopetik tanımları olduğunu düşünüyor insanlar. Ve bir çöz çözlük diye geziniyorlar ortada. Altyapı spritüalizm olduğu halde, ve spiritüalistler geldiği halde bu fenomen diyor biz diyor bunu kaydedeceğiz, tespit edeceğiz ondan sonra şey yapacağız ve başta da inanmıyorlar. Şüpheci bir şekilde yaklaşıyorlar. Evet. Çünkü inanmadıkları vaka bu eski öngörü ve adetlerle tanımlanmış biraz adet. Bizim kızımızı kaçırdılar diye geliyor. Tamam mı? Bizim kızımızı şurada şurada bir medyumla konuştuk işte başka bir boyuta aldılar falan demiyor adamlar. Aile bahsediyorum işte Fredrick ailesinin babası. O nedenle de çok bilimsel gelmiyor onlara. Biz buraya bir tesis atıp kuralım, bir ölçelim, bilmem ne bakalım, enerjisi düzenini vesaire diyorlar. Yetersiz kalıyorlar ya. Şimdi o bende bir kırılım yapılıyor. Sanki böyle e, orada bir oturmamışlık var. Yani siz ruhçuluk üzerine kurmuşsunuz. Ruhçuluğun alametlerini hatta üniversitede ders olarak okutuluyor. Okula gidiyor ya bununla. Araştırma görevlilerini vesairelerini yetersiz buluyorsunuz. Medyum çağırıyorsunuz ondan sonra. Orada bir saçmalık var yani. Ama orada mesela kadının söylediği bir şey var. Kadın orada psikolog olduğunu söylüyor. Ama diyor ki yani ben bu benim ben bunu hobi olarak yapıyorum. Çünkü bunun bir şeyi yok. Yani bilimsel bir yanı olmadığı için üniversitede kabul edilmiyor ve kabul edilmediği için de hani bunu şey olarak, resmi olarak yapamıyorum. O evet. benim hobim demeye getiriyor orada o yaptığı araştırmaların. Evet. Ya yani orada önemli, onu da veriyor evet. hani şey olarak size. Bir sonraki şeye geçelim o zaman. Yani ilk film üzerinden temeli olsun diye bir sürü şey konuştuk. İşte aile filmi olarak başladık falan ama yolda macerası aslında Poltergeist serisi değişim geçiriyor. Daha da olgunlaşıyor gibi bir şey var. Yani o baş kötü artık ikonik bir karaktere dönüyor. Herkes ondan bahseder, o şapkasından bahseder. Neydi? Henry Kane miydi? İlk filmde görmüyoruz kendisini fakat e, anlıyoruz ki yani ilk filmin şeyi konusu zaten e, ortaya çıkıyor. Diyor ki bir zamanlar burası mezarlıktı. Mezarlığın üzerine şeyleri, e, cesetleri e, aktarmadan direkt cesetlerin üzerine evet, e, evleri abi. yaptılar. Bundan dolayı da orası zaten filmin sonunda da orasından burasından cesetler çıkıyor. Bildiğin İskeletler, cesetler, tabutlar. Tabutlar, mabutlar falanlar falanlar çıkıyor. Tabii biz bunların Tam olarak ne olduğunu anlamıyoruz. Sadece oradaki medyum diyor ki burada çok kötü bir ruh var bunların haricinde. Ve aslında o finalde de birincinin finalinde de biz tekrar o antik korkuya da dönmüş oluyoruz. Yani mezarlığın üzerine kurulan evmiş e aslında gibi bir açıklamayla bitiyor. Yani ama bir yandan da mezarlığın üstüne ev kurarsan Sonunda kara delik açılır, evini yutar diye de bitiyor. Bir yandan öyle bir bilim kurgusal yanı da var. Yani bir tane kara delik açılıyor gerçekten o evet. dolabın içinde. Ve o kara deliğin içinde o ev kendi kendini yiyip yok olup kayboluyor. Arazi kalıyor yani galiba. İkinci filme geçersek, ya ben şimdi o demin dediğin bakış açısı acaba... İleri mi götürdü filmi, geliştirdi mi? O değişim ne yaptı? Onu sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum çünkü e, ikinci film tamamen e, baya kötü bir film. Önce ben onu bence baya kötü bir film. E, baya kendine olmayan bir tarih yaratmaya çalışıyor. Ne var abi Amerika'da en eski kızıl var. Bunu biz bir kızıl derli törenine, tabusuna, <gülüyor> mezarlığına bağlı verelim. Gibi bir çaba ile başlıyor ha, ve bir yandan da şu işte teknoloji güzel şimdi biz bu adamı alırız olmayacak bir yere oturturuz. Ta çıkamayacağı bir kayanın tepesinde ruhlarla iletişime mi geçsin filan böyle görsel de bir şov yapalım bağlayalım seyirci gibi başlıyor. Bu iyi yönde bir gelişme mi yoksa kötü mü çok emin değilim ben. Ya bunu bizim seçkinin de bahsettiği seçkin Sapkayın. Kaya'nın. Doktora tezinde galiba kullandı. Gelenekselin modernleştirilmesi hadisesi var ya. Ya ben onu seneler evvel başka bir makalede rekonstrüksiyon olarak yeniden yapılma yapma, yeniden yapılandırma gibi düşünmüştüm, okumuştum. Ee, öyle bir yaklaşım mevcut. Ancak şimdi burada şeye dikkat etmek gerekiyor. Bir eskiyi kullanacaksınız. Eskinin resmini kullanacaksınız. Üzerine eriti duracak şekilde yeni bir yorum getirmemeniz lazım. Önce bir içselleştirip bir elekten geçirip ondan sonra yeni işin içine katmanız lazım. Dediğim gibi teknolojik araçları vesaireleri kullanarak geçmişin tekinsiz lanetlerini, belalarını ya da açıklanamamış olaylarını ele almaman gerekiyor. Ki böyle yaptığın anda da çatlıyorsun. Daha sonraki yani Poltergeist'in birebir kendisinde kötü bir film olması yanında şey yapmıyoruz ama diğerlerinde de görüyoruz. Mesela Conjuring'lerde de. Tekrar görüyoruz yakın zamanda işte bahsedip duyduğumuz Quite Advanced filminde de aynısını görüyoruz. Teknolojik aparatlarla o teknolojik aparatlar ne? Bir e, içerinin ısısını enerjisini ölçen bir cihaz koyuyorlar, bir kamera koyuyorlar. Ne oldu? Bu teknoloji oldu. Ama bu teknoloji değil. Çünkü teknoloji aynı zamanda bulunduğu çağıyla, dönemle de tanımlanan bir şey. Orada belki yeni başka cihazlar üzerinden gelişen başka bir fenomen ya da yaklaşma tarzı düşünülmeliydi. Yani zaten işte onu tamamen reddediyorlar. Yani ikinci film, birinci filmi tamamen reddediyor aslında. Bütün o televizyondan girdi, çıktı teknoloji. Ben bunu bağladım yani o eski korkuyu teknolojiye bağladım. Size sundum, portallar açtım derken bir anda işte kızıl Kızılderililer aslında bu işin kökenini biliyorlar. Her şeyin bir kökeni var, o kökeni biliyorlar gibi bir açıklamaya gidiyor. Teknoloji işte televizyon bile kullanmıyorlar zaten. Böyle teknoloji uzakta olaylardan. Evet. Yine o medyum gücüne... Takılmışlar. Fakat mesela hikayenin içinde de bir e, çatışma bir sıkıntı var bana sorarsan çünkü taşınmışlar gitmişler başka bir yerdeler anneannenin evindeler ve şeyi aslında o ikinci film o sorunu çözemiyor yani anneanne işte kızı buldular kızı buldular hayalet yani e, mezarlık orada zaten filmin sonunda tekrar mezarlığa dönmezseniz çözemezsiniz. Orada şöyle bir şey var. Şimdi hani en başta söyledik ya poltergeist kişiyle alakalı. Yerle alakalı değil. Hani oradan, oradan bağlayabilirsin belki. İşte ba bağlıyoruz ama film bağlamıyor onu demeye çalışıyorum. Ha, film film şöyle, bizi dönmen... hep yere bağlıyor. Bir Hayır. yandan da kişiye bağlıyor. Yani evet. orada bir ikileme düşüyor hikaye. Evet. Onu aslında bir anlamda hani crime scene yani olay yerini göstermek amacıyla yapılmış bir şey. Zaten filmin başında... Aslında orada mezarlık varmış evet ama mezarlığın altında da bir tane mağara varmış. O mağaraya tıkılmış insanlar varmış. Neden işte bir reverend, yani bir rahibe veya bir tarikat, işte, yani. bir tarikat liderini izlemişler girmişler oraya. Lider de çıkarmamış onları hepsini kendiyle beraber öldürmüş. Kötü bir ruhmuş zaten. Bundan dolayı da öldüklerinin farkında değiller. Baştaki de zaten ölmek istemiyor zaten şeytani bir varlık işte ışığa doğru gidemiyorlar. Ee, onlara ışığa yol gösterecek biri lazım. Şimdi ikinci filmde mesela bakıyoruz ki küçük kız bu bir yeteneği var küçük kızın. aileden sen, gelen hatta aileden gelen. Şimdi mesela ilk filmde bu yetenekten hiç bahsedilmiyor. İkinci filmde bir anda bir yetenek ortaya çıkıyor. Ananesinden, yani ananesiydi zannedersem. Ananesinden almış zamanında ananesi de böyle şeyler görüyormuş. Hatta ee, anne e, bunları saçmalık olarak nitelendiriyor hoşlanmıyor An anne annesinin. reddediyor, anne reddediyor. ama var aslında içinde evet, ama şu mevzuyu da yani ilk filmde sandalyeleri dizen e, markerla işaretler koyan kadın annesinin başına bu mevzuların geldiğini ikinci filmde öğreniyor evet. mesela tamam nasıl bir senaryoda bir artık bu hani gap diyorlar ya hani bir o yük falan değil yani. artık o kara delik olmuş orası evet. sonra bakıyoruz Kızın, ha bu kızın bu armağanının nasıl e, anlıyoruz şeyi çiziyor. Tarikat liderinin resmini çiziyor. Tabii bir daha sonra anlıyoruz biz tarikat lideri olduğunu onun. Resmini çizmeye başlıyor bir adamın. Ona bir süre sonra bakıyoruz. O adam hayalet gibi ama Ete kemiğe de bürünebiliyor kızı izliyor takip ediyor evlerine kadar geliyor girmeye çalışıyor babayı eve. kandırmaya beni davet çalışıyor diyor ya. tamam da şimdi şöyle bir şey var beni davet et diyorsun anlıyoruz ki biz sen davet edilemeden giremiyorsun sonra evin işinde ne işin var senin? Yine yani lokasyon ya da işte yöre bir toprak bağlı oldun. Yani eve girmek için izin istiyorsun mesela. İşte ya o onu şeyi takip anlayamadım ediyorsam. ben. Niye Aynen. izin istiyorsun? Sonuçta sen eğer poltergeistsan sen küçük kızla bağlantılısın. Tamam küçük kızı izliyorsun, takip ediyorsun. Oraya kadar gelmişsin. Bir de şeyi de göremiyoruz. Şimdi elinde öyle bir seçenek var. Ha anneanne de güçler varmış. Desen ki sen bana anneanne bir koruma büyüsü yapmıştı. Hepimiz kabul edeceğiz evin içine girememesini. Onu evet. da göstermiyorsun. Ama o eve giremiyor. ya Ama zaten sorun orada değil. Sorunu çözmek için eski eve gitmek gerekiyor. Oralar bayağı sorunlu. Üçüncü filmde evden çıkıyoruz. Bana gidiyoruz. Aileden de çıkıyoruz. Bayağı teyze, kuzen, amca evet. gibi bir muhabbete, enişte muhabbetine geçiyoruz. Evet, evet. Ee, ve teknolojiyi yani bir bina olarak aslında bütün hayatını çevreleyen bütün e, ilişkilerini oluşturan, bütün hayatını tek bir mekana taşıyan devasa bir e, yapı olarak hem film, filmin temasını ana bütün merkezini oluşturuyor hem de filmi alıyor kontrolü altına. Acaba medyumdan kaçacak mıyız bu sefer diye düşünmeye başlıyorum ben 3. filmde. ...başlarken, filmi izlerken. Ama şimdi şey de çok ortada ya... ...bu mekan korkusu gibi ilerliyor. Şimdi 2015'te yenisini çekeceklermiş. Çeken e, yönetmen Gil Cannon yeni filmi çekiyor. 2015'te bu sene e, vizyona girecek. Daha önce The House e, gibi... ...yani böyle çocuk ve mekan korkularıyla... ...bir çocukluk korkuları üzerinden giden bir şey gibi... ...düşünebilirsiniz. Şimdi konu çok iyi. Ele aldığı ya da yaklaşımı güzel ama... ...aradan 30 sene geçtikten sonra... ...33 sene geçtikten sonra siz hala... ...aile çocuk filmini oynuyorsunuz... ...bu şeyi ilerletmiyor... ...Poltergeist gibi önemli bir konuyu ilerletmiyor... Daha bir ...en son 3. film 4.5 almış mesela... şeyde ...imdb'de... ...siz aynı çamurda kalmayı düşünüyorsunuz... ...sadece ne diyorlar buna... ...çevreyi değiştirerek, etrafı değiştirerek yapıyorsunuz... ...yani müstekil evden... ...şeye taşındınız... ...rezidansa... Ee, ...gene orada bir şeyler buldunuz... ...çünkü rezidansın içinde çok oyuncaklı şeyler var... ...işte yok otopark gibi bir problem var... ...orada bir kalma korkusu var... Çok yüksek, işte camları silen adamla karşılaşma, bilmem ne gibi şeyler var. Kızı aynı yaşta tutuyorsunuz, kırmızı tulumla geziyor vesaire atıyorum üçüncü filmde. Ama şey yapamıyorsunuz, hala üzerine bir taş koyamıyorsunuz. Yani ilk filmde adam bir şeyler denemiş ya da aklına bir takım fikirler gelmiş. Onun sanki ekmeğini yemez, suyunun, suyunun, suyunun çorbasını yapmak gibi. Aslında birinci filmde fikirleri tüketmiş adam, bir sürü fikri, bir sürü fikri tek bir filme doldurmuş. doldurmuş. E bunun sonucunda da hani 2'ye 3'e çok fazla bir şey kalmasa gene iyi fikirler var. Mesela ikincisinde diş teli o evet, olayı sahnesi. var. Aynen öyle ya da işte Kur. Tekila'nın kurdunu içip sonra, sonra içinden canavar çıkar <gülüyor> ya da kusma gibi bir şey var. Hep bunlar var. E, Freddy etkisi işte. Çok Freddy etkisi gerçekten ikinci sesi. filmde. Bayağı rüyalardan çıkmış sahneler bunlar gerçekten aynen öyle. Unutulmayacak şeyler ama o diş teli sahnesini ben çok iyi hatırlıyorum. Bu film Poltergeist diye değil ev ya da lanetli ev diye bizde video piyasasına gelmişti. Ben o zamanlarda izlemedim tabii o zaman 6 yaşındaydım ama şeyi hatırlıyorum yani 9-10 yaşındayken bir şekilde kasetleri kaset kapakları falan elimize geçiyordu. Orada direkt olarak ev evin üzerinde belki bir el böyle kopmuş bir el gibiydi ve diş teli sahnesini de çok iyi hatırlıyorum. Aynanın karşısında çocuk tıraş mı oluyordu orada? Öyle bir he tıraş he. olacak bir yaşta değil ama, ama tıraş şeylerini çıkarıyor, özeniyor falan. Aynen o modda birden diş telleri bunu fışklıyor. kontrol şey yapmaya başlıyor. Her tarafından tavana yapıştırıyor. Örümcek ağ gibi. gibi. Bedensel gibi. korku işte o birazcık şimdi hani şeyde dedik ya sizin televizyonunuzdan da çıkabilir korkusu. Bir, ikincisi de sizin diş telleriniz de böyle olabilir falan diye. Yani televizyon senden uzaktı. Diş teli ağzının içinde, hassas bir yerde bir bedensel korku da işin içine giriyor. Baya ansiyete oynamışlar. Bayağı, evet. Üçüncüsünde de şey kullanmış mesela aynaları, Aynalar, e canları. yani evet. yansıtan her şeyi kullanmış. Evet. Şeydeki otoparktaki o, su birikintisi gibi. Evet, ha. yani oradaki mesela bak su birikintisine kadar aslında şey güzeldi. Şimdi birinci filmde doğrudan birebir anlatımla portal açıyordu. Dolabın içinde de açılan bir portalda o cehenneme giden ağız gibi evin içinde çatıdan şey üst kattan duvardan. Bir şeyler dökülüyordu. O da bayağı portaldı. Hayalet avcıları portalıydı yani. Evet. Şeyde ise 3. filmde otoparktaki su birikintisine kadar aslında meseleyi aynalara döndürmüştü. Çok daha farklı bir portalı. Daha eski bir anlatıma döndürmüştü bir yandan da. Hı hı. Öyle bir etki yani Borges etkisi görüyorum orada sürekli aynalarda etkileşime girmeye başlamıştı. Evet evet biz o etkiyi tabi Drakuladan görüyoruz. Cihan Şi'den görüyoruz. Antik Yunan'dan görüyoruz. Euripides'in hikayelerinde vardı galiba. Ayna özellikle su aynası önemli bir şey. Akarsudan vampirin geçirememesi hikayesinde de biz bahsetmiştik bunda. Şimdi... Suyun bir tekinsizliği var sizi yansıtıyor ama olduğunuz gibi de göstermiyor hafiften dalgalandığı için yer yer. İlk aynı yöntemlerinden bir tanesi su aynası ve e, baktığınız anda bir öte dünya düşüncesi felsefesi geliştiğinde bunun karşılığını ilk önce suda görüyorsunuz. Durağan su ayna vazifesi gördüğü için daha sonra da aynalarda görüyorsunuz. Aynaların tekinsizliği yani duvardan çıkmıyorlar aynadan çıkıyorlar net. Birinci filmden itibaren son filmde dahil olmak üzere hep aynı şeyi savunuyor. Yani bu dünyada bir başka dimension yani bir, bir, alem bir alem daha var, olsun. bir alem daha var. O aleme şey kalmak yani orada tutsak kalmak bunu işliyor aslında. Ve zaten mesela 3. filmde yani sebebini tam yine çözemediğim bazı detaylar var o filmde de şey gibi mesela baba yani oradaki baba değil işte enişte kültürlü bir adam ama yani niye öyle kültürlü bir adam onu tam olarak bilmiyoruz. Fakat bunu şöyle hissediyoruz işte böyle Fransızca kelimeler kullanıyor. Ya Amerikalı'nın kültürlü bakış açısını yansıtan o dönemler için ha, bir şeyler. Varlıklı değil mi böyle yani? Hayır, böyle varlık, falan bir varlıklı ama bir yandan da yani bir başka kültür biliyor. Yani şimdi Amerika için başka bir şey mı? Böyle kendi şehrin dışında bir yer hakkında bir şey biliyorsan kültürlüsün o dönem hmm. e, görüşünde. Çıkmışsın dışarı o sınırlardan çıkmışsın ve mesela kızı aynada kendine bakarken mesela Narsisus'a atıf yapıyor ona mitolojik olan hikayeden bahsediyor böyle atıflar var ben kültürlüyüm ben bunu da söylüyorum filan tabi bunlar e, filmin bütününde ne işe yarıyor ayrı bir tartışma konusu. Ya aslında o mevzu e, kızıyla konuşmuyor da seyirciyle konuşuyor adam orada o konuşmaları yaparken ben hep onları röportaj gibi görüyorum. Yani evet. yan karakter genelde kişiye sorar ve yönetmen bir şekilde hikayeyle, görüntüyle beceremediği, anlatamadığı yerlerde konuşturur onları. O diyalog miyolog değildir onlar. O beyanatlardır onlar böyle içinden gelen. Ee, bildiğin orada ufaktan bak diyor, işte aynanın tek aklınızda kalsın sayın izleyici. Biz ileride bunlardan sizi korkutacağız, oplatacağız yerinizden falan. Ama mesela aslında çok da lüzumlu değil klasik Amerikan işinde. yani Fazla o, anlatım bu böyle hani overdose, üst, overdose yani. gibi bir durum. Çünkü biz zaten ayna ilişkisinde görüyoruz. Aynada kız kendini görüyor, dönüyor aynadaki yansıması onun yaptığını yapmıyor ya da onun yaptığından fazlasını yapıyor. Bazen onun yaptığını geç yapıyor. Biz bunları zaten görmüşüz. Yani biz Aynadan zaten korkuyoruz o noktada artık bir de bunu açıklamaya, bunun geçmişini anlatma çabasına filan ihtiyacımız yok. Holtergeist'in üç tane çocuğu olduğunu düşünüyorum ben günümüzde. Yani mirasını devralan bir paranormal aktivite, Büyük bir seri olarak aldı götürdü. İşte Conjuring, Insidious falan gibi seriler yine yani aynı şekilde hayaletli ev hikayesini aldı götürdü ve üçüncü olarak da 2015 yapımı olan Poltergeist'i yeniden çekimini çekecek olan yönetmenin mesela Mads Raust, City of Amber gibi büyülü tekinsiz korku evleriyle ölmüş ve kahramanı ya da bu büyülü şeyleri dünyayı keşfeden kişisi çocuk olan bir başka şey haline geldi. Şimdi Tomorrowland şeyde filmi gelecek mesela. Fragmanları dönüyor. Onda da aynı şekilde. Tekinsiz, boyutlar ötesi ya da var olan dünyanın arkasında gizli kalmış başka bir dünya hikayesi falan. Poltergeist'in bunlar bence çocuğu. Yani Poltergeist'ten önce bu kadar netlikle çizgileri, ve çerçevesi çizilmemiş vaziyetteydi. Bunlar üçe ayrıldı. Şimdi iki ya da üç tane ayrı izleyici kitlesi için yeniden yeniden getiriyorlar. Yani önümüzdeki sene işte paranormali bir daha görebilirsiniz. Kaç, yedi mi olacak artık? 5-6 geldi. Bilmiyorum. Bunun işine Blair Witch de etkili aslında. Evet, evet. Yani çıkış noktasının Poltergeist vakası olduğunu duyunca evet. korksam. Ama işte hani iki üç ayrılı şey ayrılabiliyor. Böyle biliyoruz demeye çalıştım. Bir de ikonik karakterler de var. Sadece ikonik korkular da diyor işte o Ken karakteri mesela adam camlı cenaze Öyle bir aktör bulabildikleri için belki de. Evet. hani Boris Karloff da ve Bela Legosi de aynı şekilde fiziksel yapıları itibariyle filmlere ya da küçük akımlara yön veren adamlar. bizim bu şeyi oynayan, Nedral Kane'i oynayan ikinci filmdeki adam bayağı ikonik bir adamdı. O vücudunu, yüzünün yapısı, dişleri, şunu bunu. Evet, evet. Arasam yani bulamazsın belki. Hani ha, ne öyle? Zaten şey yani ben aktör olmadığını ve işte süreçte sadece tipi yüzünden seçildiğini bile düşündüm. Çünkü Özünde o, bu filmlerin üçün de ortak bir özelliği bence e, oyuncu yönetiminin sıfıra yakın olması. Bazı oy iyi oyuncular olmasına rağmen filmde oyunculuklar gerçekten yerlerde. Yani üç film dahil bu konuya bence. Son filmde Tom Skerritt gibi bayağı büyük isimler olmasına rağmen evet. e, diyalogların da sorunlu olduğunu düşünüyorum biraz. Diyalog sorunlu olunca oyuncunun bunu oynaması da zorlaşıyor. Yani bir oyuncu iyi oynuyor karşısındaki o kadar kötü oynuyor ki. ...seni koparıyor, seni seyirciyi koparıyor... ...gerçeklikten e, çıkıyorsun... ...inanmıyor, inanmamaya başlıyorsun... ...ama bu çok inandırı, çok... ...çok etkileyici sahneler... ...çektikleri gerçeğini... ...çok vurucu... ...yenilikler... ...sağladığı gerçeğini değiştirmiyor... ...Poltergeist gerçek bir fenomen o açıdan... ...aynı zamanda... ...Poltergeist bir de lanet söylentisiyle de... ...oldukça çarpıcı bir... E, ...örnek özellikle film... ...dünyasında... Poldergeist'in lanetli olduğu söyleniyor. Tabii artık günümüzde bu lanetin tamamen tesadüflerden e, ola geldiği e, ayan beyan açıktır ama... O zamanlar tabii böyle şeyleri meraklı olanlar hemen ona işte bu, bu film lanetlidir vesairedir diye çok bayağı, seviyor, evet, da bayağı bir tabloid e, konusu o, olmuş e, durumda. Ondan, ondan biraz evet. bahsedeyim hani niye lanetli diyorlar. Bir kere öncelikle setlerde e, yaşanan e, aksilikler dahi işte lambanın patlaması işte. Ne bileyim bir aletin kendiliğinden düşmesi vesairesi, işte merdivenin devrilmesi, bu tür şeyler zaten daha sonrasında bu anlatacağım şeylerin sonrasında hepsi buna affedilmiş. Ama bunların en önemlisi 3 filmde oynayan 4 tane aktörün ölümü. Bunlardan ilki ilk filmde büyük kızı oynayan Dominique Dan adlı aktresin Ölümü 1982'de erkek arkadaşı tarafından boğazlanarak ölüyor. Bu bayağı bir e, ses getirmiş. İlk böyle başlıyor söylentiler. Daha sonrasında sen demin bahsetmiştin bu ikon olan Reverend Kane'e oynayan Julian Beck e, ölüyor. 60 yaşında bir aktör kendisi. Fakat e, bu film çekilirken Evet 60 yaşında gibi durmuyor. Evet, yani zaten esnasında. ölmek üzereymiş gibi duruyor evet, daha da. Aynen yani. öyle zaten o esnada 18 aydır kanserle savaşıyormuş ve en sonunda da kansere yenik düşüyor ve ölüyor. O yüzden sadece iki, ikinci filmde vardır Julian e, Beck. Kızıl Kızılderili var ikinci filmde tekrar hatırlarsanız. Bill Simpson o da bir hastalık e, sonucunda bütün organları iflas ederek bir hastanede operasyon esnasında Ölüyor 1987'de ve son olarak 1988'de de bizim baş aktörümüz yani çocuk aktörümüz, aktrisimiz olan Hedro Rook var. Grip teşhisiyle hastaneye yatırılıyor. Daha sonra bir şekilde virüs bütün vücudu sarıyor ve septik şoktan dolayı gene ameliyat esnasında Hı. vefat ediyor. Ama orada başka bir numara var galiba bu... Çocuk aktrisinin zaten bir rahatsızlığı olduğu bir bulunuyor. Kron disease gibi bir şey de okumuştum ben. Üçüncü filmde de ilaç tedavisiyle zaten ayakta duruyor gibi bir hikayesi vardı. Fakat inatla da o filmde oynamak istiyor. Hemen kısa bir süre sonra çekimden bittikten sonra mı? Ya da ara verdikleri bir dönem demine. Aynı yıl içinde ölüyor zaten. Tabii tabii hemen peşin sıra e, gidiyor. Yok vizyona girmeden önce ölüyor zaten. Ha. Bu birinci Filmde bir havuz sahnesi vardır. Hatırlarsanız işte anne havuza düşer ve bir süre sonra havuzdan iskeletler, cesetler fırlamaya başlar. Yani aslında şey daha olmamış havuz bu şey. Havuz boşluğu, İnşaatı. havuz çukuru. Evet. Evet, havuz havuz çukuru. çukuru. Burada kullanılan iskeletlerin veya insan kalıntılarının gerçek insan kalıntıları olduğunu ve Steven Spielberg'in bunda ısrar etmiş olduğunu pek çok Oynamış aktör söylemiştir ama hiçbir zaman bu Steven Spielberg ağzıyla onaylanmış bir şey değildir. Bir de yani Spielberg kısmını ben bilmiyordum ama bu yönetmen Toby Hopper olduğu için Texas Chainsaw Massacre için de kullanılan iskeletlerin gerçek olduğu iddiası vardır. Hani bunu yönetmen de istemiş olabilir gibi bir şey düşündüm. Bana birazcık tabii şey geliyor, PR geliyor onlara ama. Çünkü geliyor. Çünkü Amerika'da sağlık kurumları özellikle set çalışanları şunlar bunlar onları kabul etmezlerdi. Böyle sandikadan geçemez o iş yani. Adam direkt tetanozu vesaireyi kapar hasta olurdu. Bunlar PR çalışması olmakla birlikte zaten Poltergeist serisinin lanetli olduğu söylentisini bu yeni çekil yani yeni vizyona girecek olan 2015 Poltergeist'i için yönetmenin çok iyi PR yaptığını Pazar yani mı? hadi getirin evet. bakalım hangi e, lanet varmış. Ben de merak ediyorum demesi zaten hani o piyarı da PR içinde o lanet söylentisini çok güzel kullanıyor. Meydan okuyor yani. Meydan okuyor i̇şte evet. Hani bizdeki şey gibi bize de oldu ya yakın zamandaki cins slasher'larda bu filmden korkmazsınız korkmayan 10 bin dolar vereceğim falan diye yani yönetmenler çıktı. Poltergeist serisi Poltergeist'te anlatmak şeyiyle ortaya çıkıp Hayalet filmleri serisinde ele alınıyor. Yani başta rahatsız edici bir ruh iken daha sonra bir hayalete dönmüş ya. Aynı e, serinin içerisinde. Ben buna birazcık daha böyle sabi slasher sübyan slasher gibi bir, çocuk korkusu çünkü bu. Teen slasher falan da var ya aynı dönemde. Aynı segmentte belki yeni bir şey açar mıyız? E, pazar açar mıyız gibi bakıldığını düşünüyorum. Baya çocuk slasher'ı. Yani Bilmiyorum. birinci film kesinlikle yani işte slasher'da yani da değil Bence korku da değil. İşte çocuk evet. filmi. Ha, ama içinde e, uyuşturucu ve cinselliğin daha rahat kullanıldığı bir e, çocuk filmi. E, i̇kinci film çok konuşmaya bile değmez. Üçüncü filmde ise e, aslında çocuk korkusundan çıkıyoruz. Biraz daha insanların bu yansımalarıyla e, kendi iç dünyaları ve karanlık dünyalarıyla böyle bir yüzleşmesi gibi e, okunabilecek başka bir korkuya gidiyor. Çünkü bu sefer artık sadece... O küçük kızı değil herkesi içeri almaya çalışıyor Kane. Herkesi içeri alırsam dışarıda gidecek, kaçacak yeri kalmaz ee, küçük kızın mantığıyla. Bu sefer herkese saldıran bir filme dönüyor. Yani son film çok da çocuk filmi şeyinde değil bana sorarsan artık. Anladım, ben bir ve şey söylüyordum ama. Yani o diş sahnesiydi, şuydu buydu falan derken He. çocuğun üzerinde dönüyor ya bu korku. Öyle ki hafızları da çocuğa yönüyor. O yüzden acaba öyle bir şey mi vardı? Ben açıkçası ona katılmıyorum. Yani evet çocukça korkuların işlendiği özellikle odak noktasının çocuk olmasından mütevellit kalkıp da hani çocuk korkusu veya işte çocuk filmi bilemiyorum buna hani çok katılmıyorum çünkü evet çocukken korktuk bundan ama hani e, bazı sahneler var ki gerçekten e, ilkiliyorsunuz ir, yani hani çok korkutucu olmayabilir sahne ama düşüncesi irkiltiyor. Mesela dediğim gibi işte bir şey içip ondan sonra içinden bir şey çıkması gibi veya yani bugün bile fırtınadan korkan fırtınada ağacın içeri girip onu alacağından korkan çok insan vardır hani yaşlı başını almış hani bizim gibi mesela büyümeyen hani daha böyle çocuk kalan içi çocuk kalan insanların hani hala korkabileceği şeyler vardır bunları işlemiş gayet de güzel işlemiş tek yanlışı belki bence hani tek yanlışı Hani tek bir çocuk korkusu üzerine kuracağına filmi pek çok fikri e, aynı paketin içine sokmaya çalıştığı için biraz odak dağılıyor. Yani dağılıyorsunuz filmde. Hangi birinden korkayım, hangi birine bakayım, hangi birini düşüneyim. yıntı oluyorsunuz. Yani yıntı oluyorsunuz artık o korku olmaktan çıkıyor demokanın dediği gibi. Fikir silsilesi hani. Yani gibi. en fikir silsilesi hem de işte o suratımıza bir sürü o korku objesini atıyor ama e, bak şey değil, mesela korku tekniklerini kullanarak atmıyor. Şimdi orada da bir sorun var. Yani şey yapmıyorsun mesela bu jump scare en basit korku tekniktir. Mesela bu filmlerin üçünde de biz jump scare neredeyse hiç bulamıyoruz. Yok öyle evet, bir şey. Yok, yok. Yani size gelecek uzun süreli korku mesela öyle bir şey. Yani bir tek üçüncü filmde o aynaların biraz uzatıyorlar. O aynaları biraz kullanıyorlar. Aynadaki yansımaların farklı hareket etmesini ta kız kendi ellerini tutana kadar aynadaki imajı kendi ellerini yakalayıp onu havalandırana kadar e, şeyi birazcık gerilim yükseliyor. Oysa aslında gerilim de yok. Filmlerin üçünde de gerilim yok. Yani e, sürekli o gerilimi bozan ya müzik gerilimi bozuyor ya içi, e, sürekli birileri dahil oluyor. O dahil olan karakterler gerilim bozuyor. Sen bir türlü o kendini kapalı alanın sıkışmışlığını hissetmiyorsun. Zaten birinci filmde daha dakika birden anne korkmuyor. Baba korkmuyor. İskemleler uçuyor, yürüyor. Bu kimse korkmuyor. Bir tek çocuk Korkarak, korkuyor, korkuyor. Erkek yani, çocuğu, o da başka bir şeyden korkuyor. O da başka korkuyor. bir şeyden korkuyor. <gülüyor> yani böyle şeyler bir seyirciye yansıtmakta bence çok ciddi sorunlar var. O da teknik olarak e, öyle kullan, kullanılmamış. Ama bütün bu söylediklerimin yanında yani birinci film bir korku filmi olarak olmasa da bir e, çocuk filmi olarak bence gerçekten o bir fenomen yaratmak e, konusunda başarılı, iyi bir film. Evet yani sonuçta üç filme baktığımız zaman üç film, üç filminde kimi zaman gereğinden fazla gişe yaptığını <gülüyor> rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii dördüncüsünü bekleyeceğiz. Dördüncü de hani teknoloji gelişti artık efektler çok daha etkileyici olabilir veya gerilim dozu senin söylediğin gibi çok yüksek tutularak yapılabilir bu sefer. Hani bizi korkutacak mı hikayeyi biliyoruz hani ne kadar korkutacak bizi orasını bilemeyiz. Ama e, seyretmekte fayda var tabii. Korkuya meraklı olan birinin hani serinin dördüncü ve en yeni bölümünü seyretmemesi gibi bir şey söz konusu olmamalı bence. Evet. evet bugünlük de konuşacaklarımız e, bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.